Huzura varmanın Dördüncü kapısı takrib makamıdır. Mahbubu hakikiye Sultanı azama varabilmek makamının ve huzura girmenin keyfiyeti zikredilir. Zikir kalbe hakim olduğu andan itibaren kul huzur kapısını açmış, zulmani perdeleri yardığından dolayı ve nefsini şeytani, hayvani ve beşeri evham, hayal, istek ve arzulardan temizlediği için Zikir vasıtasıyla Sultan-ı Azam'ın huzuruna kabul olur. Tövbe makamından buraya kadar temelin muhkem olması şarttır. Çünkü bidayeti sahih olmayanın huzura muvaffak olması mümkün olamaz. Huzur kapısı açıldığında insan Abdullah olur. Umum sebepler lehine döner. Kulun imanı kemiyetten keyfiyete, hayalden hakikate geçer. Artık kalp gözüyle nurları بارز بشكل مشاهدة أدار حديث شريفة قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به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 Kulum nafile ibadetle birlikte durmadan bana yaklaşır. Ta ki ben onu severim. Onu tam sevdiğim zaman da onunla işiteceği kulağının işitmesine, onunla göreceği gözünün görmesine, onunla tutacağı elinin tutmasına, onunla yürüyeceği ayağının yürümesine yardımcı ve müeyyide olurum. Eğer benden bir şey isterse ona veririm. Bana sığınırsa onu korurum buyrulmuştur. Üzerine farz etmiş olduğum ibadetleri ödemekten cümlesinde iki husus vardır. Birincisi farzları ödemektir. Yani bütün haramlardan sakınmak şartıyla bütün emirleri yerine getirenden Allah razı olur. İkincisi ahlâken de ehli ihsan olandan hoşnut olur. Yaklaşmak diye tercüme ettiğimiz tekarra da Allah Teala'nın huzurunu talep etmekten ibarettir. Onun huzurunu talep etmek de üç şeyde tahakkuk eder. Birincisi, emirlerine tamamen imtisal ve ihtiram. ikincisi yasaklarından tamamen korkmak ve içtinap. Üçüncüsü, rububiyetine mukabil ihlas üzere ubudiyeti izhar etmektir. İmam Kuşeyri diyor ki, Abdin Rabbine yaklaşması, iman ve ihsan iledir. Rabbin Abdine yaklaşması, Dünyada marifeti vermesi, ahirette kulundan razı olmasıdır. Çünkü Allah Teala, ilim ve kudretiyle bütün insanlarla, lütuf ve yardımıyla havasla, üns ve tecellisiyle, hasul havasla beraberdir. Yardımcı ve müeyyide olurum, diye tercüme ettiğimiz, kuntu, birkaç vecih üzere mana edilmiştir. a. Hizmetimi ona sevdirir, ve ondan hoşnut olacağım ameli işlemeye kulumu muvaffak kılarım. B. Yasaklarımın acısını ve işlemekte korkuyu veririm. Bu takdirde muzaf mahzufdur. Yani kulağını, gözünü, elini, ayağını yasaklarımdan korurum. C. Azalarını maksatlarına yönlendiririm. Şöyle ki, her bir azasının göreceği vazifeyi on kişinin azası görmez. Mükâşefeyi ihsan ederim. Nitekim birçok evliyanın eserleri hayatlarına taksim olunursa, doğdukları günden vefatlarına kadar tüm zamanı harcasa dahi normal bir beşer takati ona kâfi gelmeyecektir. Buna misal İmam Gazali'nin eserleridir. d. Azalarına yardımcı olurum. Maddi kuvvetleri ihsan ederim. e. Onun azalarına öyle bir kuvvet bahşederim ki, kudretimle görüp işitir, tutar ve ilmimle anlar. Bu takdirde de muzaf mahzuftur. Şöyle ki, eliyle görür, gözüyle tutar olur. İşte Allah azze ve celle kuvvet ve kudreti bahşettiği zaman, sultani zikir kalbe iner. Ruhunun cevheri tasfiye olunmuş, posa olan nefs, öz olan kalpten ayrılmış. Beşeri sohbetlerde arkadaşları bulup yanlarında oturabildiği gibi, burada da dilediği an ruhanilerle buluşup görüşür. Ruhaniyette ön, arka, zaman ve mekan söz konusu değildir. Burada insan ibadetinin lezzetini alır. Kur'an okumak, zikretmekten ayrı ayrı gıdalar alır. Onun için buraya takrib makamı denilir. Takrib makamı yakın olma makamıdır. Takrib makamında insan iki insan verir. Bir insan hakkın huzurunda nisbetle beraber feyyadı mutlaktan feyz alır. Gücü nisbetinde aldığı feyzi diğer dönen insan vasıtasıyla kullara dağıtır. Bu makam aklın ötesinde bir makamdır. Kısaca tarifi, hakkın huzurunda kalan insan huzurda kalır. Ondan ayrılan insan mahremlik sarayından selamlık sarayına döner. Onun izin ve keremiyle diğer mahluku selamlık sarayından haremlik sarayına davet eder. İşte huzura varabilmenin ve kapısının açılmasının tek çaresi budur. Göz görmez, kulak işitmez, el tutmaz olduğu halde vücuttan tek bir kıl kıpırdamaz bir keyfiyetle zikredersin. Kalbin ayna gibi oluncaya kadar iç içe girip inişle yükselirsin. Akıllı bir deli olursun. Sultani zikir kalbine iniş yapar. Kalp ona bir kafes gibi olur. Yine o sultani zikir kafesi ile birlikte yukarıya doğru uçar. Bu uçuş ona meleke olur. Bu meleke ile Allah'ın isimlerinden bir ismi kafes içindeki kekliğe hakim ve rehber olur. Asla kavuşur. Asla kavuşmakla ikiye yarılır. Birisi huzur içinde, diğeri iniş yapar. Onda hakim olmuş olan isimle tasarruf eder. Melek aleminden ruhaniler, dönen insanların hizmetinde bulunurlar. İnsan, haremlik sarayına girmek anında yok olur. Kimisi orada ebedi kalır, kimisi döner. Edip ve edepli, hakim olan isimle amel eder. Sultan sarayında bir aslan olur. Dönüşte bazı zatlarda bir isim, bazı zatlarda pek çok isimler hakim olur. İnsan hakim olan isimler gereğince Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır. Denilmiştir ki yükselişte fıkıh ilmi ne kadar kuvvetli ise dönüşte de tasarruf gücü o kadar kuvvetli olur. Küçüklük ve büyüklük bu nispettedir. Şimdi yine yolumuza devam edelim. Takrib makamının kapılarıyla, yoluyla, işaretleriyle kapı bulmaya çalışalım. Takrib makamına muvaffak olabilmek için Dört yol vardır. Bu dört yoldan birisiyle gidilir. Zikir yolu, Rabıta yolu, Sohbet yolu Ve murakabe yoludur. Her bir yola zihab edebilmek için Allah'ın izni keremiyle Levhalar koyacağız. O levhalara göre salik Fırtınalı havalarda istirahat eder. Güzel havalarda yürür. Lazım olan zahireyi hazırlar. Yolcuya yol gerek dediler. Yolda yürüyebilmek için Edep ve usuller vardır. Salik evvela şeyhine karşı olan edepleri öğrenir. İhvanına karşı olan edepleri öğrenir. Zikir yapmanın keyfiyetini öğrenir. Rabıta, sohbet ve murakabe keyfiyetlerini öğrenir. Artık hangi yoldan gidiyorsa gitsin bir tek şartı var. Yola girmeden evvel edebi bilmek. Girdikten sonra bil fiil tatbik etmek. Kavuştuktan sonra unutmamak. Döndükten sonra şeriatla terbiye etmek, yani başkaları davet etmektir. Sıddiki Ekber'in tarikatinde olanlar, dilini damağına yapıştırıp kalben Allah, Allah, Allah der. Başka hiçbir şey hatırlamaz ve bu lafızdan başka hiçbir şey düşünmez. Cezbe gelir, can çıkar. Şeytan, cin, peri gelir. Hiçbir şeye iltifat etmez, korkmaz. Oldum demez. Yolcudur, yoluna devam eder. Tıpkı kendini bir taş yapar. Denize benzer olan celal zikri içerisine atar ve kendini bırakır. Ölümünün nazarı itibara alır. Ölürüm ya da kavuşurum der. İşte bu inanç kavuşturucu olur. Bidayette en az beş bin, imsakla güneş arasında kalben söyler. Güneşten sonra işrak yahut duha namazını kılar. Dünya işlerinin maişetine döner. Beş vaktini kılar, helal ve harama dikkat eder. İkindi ile yatsı arasında kendini bir kontrol ve muhasebe altında bulundurur. Geçen saatlerin nasıl geçtiğinin muhasebesini yapar. Hayırla geçmiş ise şükreder. Elhamdülillah der. Aksi takdirde ümitsizliğe düşmeden yaptığı günahtan tövbe ve istiğfar eder. İşlememek azmini kalbine koyar. Mümkün mertebede erken yatar ve erken kalkar. İnsan ya nasidir, ya ünsidir, ya insidir. Nasi, zikri ihmal edip gaflete dalandır. Buna şeytan musallat olur. Bu her zaman mağlubtur, kurtulmaya çalışır. Ya ünsidir, huzura kavuşmuş, huzura göre muamele eder. Ya insidir, bazen huzurda, bazen gaflette. Bunun vazifesi, daim olarak Allah'ın kahrından rahmetine sığınmaktır.